Anlamına geldiğini söyledik. Birçok şey birbirine karıştırılıyor tabii. Bunlardan biri şu. Para ya da silah para diyelim. Daha kısa bir cümle olsun. Para sizi haklı yapmaz. Zengin yapar. Böyle. Evet, Aradaki farkı anlayabilirsiniz. Biraz ukala oldu kusura bakmayın ama. Para İnsanı haklı yapmaz, zengin yapar. Silahla da ilgili aynı cümleyi kurabilirsiniz. Silah insanı haklı yapmaz, güçlü yapar. Mesela. Alın size Bir sayfa yazalım böyle örnekler. Bilen bilir, bilmeyen öğrenmiş olacaktır. Ben Yunan müziğini çok seviyorum. Mesela Yunan müziği batılı bir müziklidir. Buyurun dinleyin, karar verin. <gülüyor> Ya şu kez ot bir bir girdin. Bolik o sana bir En iyi gece düşünür. En iyi yürürken düşünür. Gece yürüyüşü. İbrahim Paşalı. Duyamadınız arada... ...sert şarkı şarkılar çalmak daha iyi. Herkes. makes you wanna Walking on Onların süpermeni Süpermenleri Bizim Hızırlarımız Çok geniş bir coğrafyada bardak kalanlara yardım edip Sır olurlarken Herkes Hızır gibi isimsiz kahraman Olmaya çalışırken Süpermenlerse sadece kamera karşısında yardım ediyordu. Bir tarafta takma sakallı olduğu hemen anlaşılan rengarenk şüpbeli evliyaların akılalmaz öfkelerini yayınlayarak palazlanan televizyon kanalı vardı. Diğer yanda ise filmleri altyazılı olarak yayınlayan televizyon kanalı. Bu televizyon kanalında da vampir dizileri kurafeler kesintisiz arzı endam ediyordu. Büyük kentlerin rasyonel insanları Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi kurafeleri izlemek için sinema salonlarına akın ediyor. Kurafenin değeri rekor hasılatlarla ispatlanıyordu. Ama bu Filmdekilerle gerçekleri birbirine karıştırmadıklarını iddia edeceklerdir. Bunun için mi gazeteleriniz Atari dergilerine benziyor? Gerçekçi olduğunuz için mi medyada savaş haberleri, bilgisayar oyunu gibi gösteriliyor? Uçakların ve bombaların özelliklerini okurken, Saçlarınız dinlik olacağı, düşümeye başlayacağınız yerde, çocuklar gibi hayranlığınız niçin artıyor öyleyse? İnsan en iyi gece düşünür, en iyi yürürken düşünür. Gece yürüyüşü İbrahim Paşa'lı. Düştük bir kere. kocaman yazıyor onu okumazsan eski usul bildiğini yapmaya çalışırsan... Bunlar gelir işte başına bölümdeki ekranda saat gece yarısını gösteriyor. Ve sanıyorum güneş doğana kadar burada olacağım. Normalde bu stüdyoyu ilk gördüğünde ben çok heyecanlanmıştım. Çünkü hiçbir zaman İstanbul'u seyrederek, pencereden dışarıyı seyrederek hatta konuşmak, program yapmak bana nasip olmamıştı. Şu anda bulunduğum stüdyodaysa direkt Boğaz Köprüsü'nü görebilecek bir şekilde yapılmış. Zaten Marmara FM'i sürekli takip edenler bu stüdyonun bu manzaranın reklamını sıklıkla duyuyorlar. Ama benim kısmetime bakar mısınız ki bu ilk programımda... Bir şey göremiyorum çünkü kapalık, karanlık, sismi var, biri pencerelerinden de kasıtlı olarak perdemi çekti. Bir şey göremiyorum ama şayet e, yorgun düşmezsem, ne bileyim söz bitmezse, uykum gelmezse, güneş doğana kadar burada olacağım ve göreceğim, seyredeceğim inşallah. Yani söyleyecek bazı şeyler var tabi elbette. Eklenebilir, ekleyebilirim. Sonuçta bu koltuğa alıştım. Kısmen alıştım. Bu ortama alışıyorum. Bu düğmeleri, bütün bu alet edevata alışıyorum. Şuna inanırım, inanıyorum. İnsan yaşıyorsa tırnak içinde, görevi, bitmemiştir. Ve insan nerede yaşıyorsa orada görevi vardır. Yani orada bulunmasının bir anlamı vardır. Onu bulmakla sorumludur. Onu ortaya çıkarmakla sorumludur. Böyle gelir bana bazen. Şimdi bakın deneyeceğim. Bazı enstrümanlar vardır. Onlar da elbette insanlara benzetilebilir. Yıllarca aynı şehirde yaşamışsınızdır. Aynı mahallede, belki de aynı sokakta, belki aynı apartmanda. Hiç karşılaşmak nasip olmamıştır. Bir kez olsun gözlerine bakmak, sesini duymak, gerçekten duymak nasip olmamıştır. bunu hayal meal hatırlıyorum TRT konserlerinden elma yarısı işte Bir de uzun sopa böyle bir şey ciddi adamlar ve kıngır diyen bir şeyler insanın bazı şeyleri anlaması için bazı şeyleri yaşamaya ve genelin değişiyle zamana, nasıl ihtiyacı varsa sanıyorum bazı sesleri duyabilmesi için de aynı şey geçerli. Ben mesela tamburun sesini gerçekten ama gerçekten ilk defa 29 yaşındayken duydum. Mesela neyin sesini ney neyin sesini hala duyabilmiş değilim. İçimden bir his olur a o günleri görürsen diyor Kırk gibi duyabilirsin sanki Ama Şimdi nerede bir tambur tıngırtısı Bir tambur Hakarete bakar mısın? Tıngırtısı Nerede bir tambur tınısı duysam Şey gibi Bu onun kokusu Hani böyle alışveriş yapıyorsunuzdur Ya da ne bileyim Aylak aylak dergilere bakıyorsunuzdur. Gazete manşetlerine bakıyorsunuzdur. Bir koku duyarsınız. Bu onun kokusu. Böyle bir şey. Çıktıysanız Sesi hep kulağınızdaysa Ki ben Bu müzikte yolculuğa da çıktım Gece yarılarını yaşadıysanız Ve Zaman zaman Olur ya Yorgun düştüğünüzde ...her şeyin çok ağır gelmeye başladığı demlerdi. Ne güzel, bak... ...burada, bu otogarda... ...gözlerini televizyondan ayırmayan... ...şu sonunda şov yazan programları izleyen adamlar... ...insanlar, nasıl da mutlu. Ben ne arıyorum bu garda, burası neresi, burası hangi şehir? İşte böyle zamanlarda... ...onun sesini duyarsanız ki ben duydum, hep duydum. Bunun adı Eylül benden daha iyi biliyor olabilirsiniz ben çok geç fark ettim Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç yağmurlar altında gördüm kadeh tutarken gördüm de, bir kıyıya bakarken, bakarken ki ağlayan yüzünle ve yarışırsa ancak Monet'in kadınlarına yarışan giysilerinle gördüm de, ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Öyle kısaydı ki adımların Diyelim bir yaz tatilinde Bir otel kapısının önünde Tahta bir köprünün üstünde Bir demet çiçekle Aslanmış bir kedi arasında Öyle kısaydı ki adımların Şöyle bir bardak yıkayışının vaktiyle Ölçülür. Ancak bir bardak yıkayışının vaktiyle ölçülür. Ve denk düşerdi ancak. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Bir yanıtın nereye diyenleri Bir buz titreşimi gibi sallantılı ve şaşkın Ve çabuk bir merhaban vardır bir yerden gelenleri O bir yerler ki Diyelim çok uzak olsun Sen gelmiş gibisindir oralardan Otobüslerden Yollardan Deniz üstlerinden topladığın gülüşlerle Ben seni Uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç insan sanki Hani Etilerden hisara insek bile Bir küçük yaşındasın Boyanmış Taranmışsın Çok yaşında Her zamanki çocuksun gene Ben seni Uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç Atayında patlıcan Ağustos'ta karnım var Mutfağın mutfak olalı böyle Bir adın vardı senin Tomris uyardı Adını yenile bu yıl Ama bak Tomris uyar olsun gene Ben bu kış öyle üşüdüm ki sarma. Oysa güneş pek batmadı senin evinde. Söyle, ben seni uzun bir yolda yürürken gördün mü hiç? Kısaydı adımların, diyelim bir yaz tatilinde, bir otel kapısının önünde, tahta bir köprünün üstünde, bir demet çiçekle paslanmış bir kedi arasında, öyle kısaydı ki adımların, şöyle bir bardakçı kayışının vaktiyle ölçülür ve denk düşerdi de ancak. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim genci. Yok bir yanıtın nereye diyenlere? Yok bir yanıtın nereye diyenlere? Bir buz titreşimi gibi sallantılı ve şaşkın. ve.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 Yaptıkların için asmalısın suratını. Celatın yaptıkları için asmalısın suratını. İnsan en iyi gece düşünür, en iyi yürürken düşünür. Gece yürüyüşü İbrahim Paşam. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama benim buradan gördüğüm paslanmışız. Allah'tan dramatizme gibi bir problem yok. Oturduğumuz yerde böyle gücür diyen koltuklarla ellerimizi göğsümüzde kavuşturup konuşuyoruz. Bu arada Yunan şarkısı çalarken ne olacak bu Yunanlıların Yunanistan'ın hali diye bir cümle sarf etmiştim yüksek müziğin arkasından. Kimileri duydu kimileri duymadı bilmiyorum da bu arada söylemek istediğim bazı şeyler var idi. Onları da arada unuttum. Önceden böyle mi de hatırlamıyorum yani unutma oranı yoksa hemen söyler miydim? Nasıl bahsediyorum ama Sanki çok zamanlar geçmiş Hani Artık yaşlanmıştır Ununu elemiş Eleğini duvara asmıştır Sanki Ortaokul yıllarına falan böyle anımsamaya çalışıyor gibi Medya işte Radyoda bir parçası Abartısız Olmuyor Doğasında böyle bir şey var Telefon numaraları da hatırlatacağım, merak etmeyin. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim diyeceğim. Son zamanlarda nedense, insanlar bana hitap ettiklerinde... ilk cümlem bu, nereden, kimden bulaştıysa... Böyle yardım etme ruhum, merhamet duygularım... Coştu galiba emin değilim ama en azından kendime dikkat ederim böyle bir cümle sarf etmem. Trafiğe ne katılmakta zordur telefonla. Ben birkaç yere katılmak zorunda kalmış edim. İnsan ister istemez kasıtlıymış onu hatırladım da hele. Esas gelir kulağınıza Radyonuzun sesini kısar mısınız? Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Birden sanki şey gibidir, sahneye çıkmak gibidir Ama tabii bu herkesin geçerli değil Çok da rahat olan arkadaşlar var Çok da rahat olan insanlar var düşünüyorum. anladım. İyi geceler Buyurunuz. İyi geceler. Kiminle müşeref oluyoruz? Baksana'yı. Ee, hoş geldiniz diyeyim. Merhaba diyeyim dedim. Allah razı olsun. Hı, uzun zamandan sonra yine var. Hiç Efendim? Hiç böyle Allah razı olsun cümlesi dilimden çıkmaz. Çok nadirdir. Eee ne düşündün? Niye çıktın? Ben böyle çok duygulandım galiba o yüzden. <gülüyor> e, o demiştim yani... Programı özlemiştim Geçenlerde tesadüfen e, Şimdi savaş Gece savaş çıkacak falan demişler saat üçü, Üç kupa çıkacak Bombalamaya başlayacak demişlerdi Ben de gece 3'e kadar uyanıktım Radyoyu ya Bakayım haberlerde bir şey var falan O sonra tesadüfen programın anonsunu duydum hı hı. İşte, Cuma günü başlayacak falan gibi e, dedim? Ertesi gün tabii şeyi öğrendim. Tam ezan okununca, okulda arkadaşlar söylenerdi. Ezan okununcu bombalamaya başlamışlar. Hı. Bana da çok tuhaf gelmiş. Amerika zaten genelde hani üç buçuk falan ders üç buçukta tam dediği zamanda ifaniyi değiştirmiş. Hı hı. Bilmem ben nereye geldim. <gülüyor> Sizi tanıyalım biraz. Siz neler yapıyorsunuz? Ben okuldayım. Bilimersi sınıfıyım. Şey söyledim. Ben e, Taksim'deyim. Şimdi 5. kattayım. Ee, benim oturduğum, oturduğum yerden tam karşımda pencere var ve kız kulesini görüyorum. Hı hı. Karşı sahibi ve işte dalgal denizin dalgalanmasını falan böyle. Ee, biraz önce bizim temizlikçiler de. zannediyorum camları silmediler herhalde hikayedir, temizlenmiyor. Ya bizim okul sağ olsun. Ben hiç <gülüyor> <sizi> görmüyorum çünkü. <gülüyor> Şu ya da Boğaz Köprüsü'nün e, ışıkları yani bombalamaya karşı kapatılmış olabilir bugün, ya da elektrik tasarrufu olabilir bilemiyorum Bugün siz vardı ama ben şu an şimdi iyi ben hmm. normal gündüzleri falan Böyle yani hmm. işte böyle Peki teşekkür ederiz Programlar. Çok teşekkür Peki. ederiz sağ olasınız hayırlı geceler diliyoruz dedim Zordur dedim yani ne soracaksın şimdi değil mi? Ya bu bilirsek kurtuldu kim aldı burayı? Onu merak ediyorum. Ondan bir kurtulmam lazım. Şimdi zihnimde bazı şeyler var. Bunlara giriş yapayım mı? Yapmayayım mı? Bir yandan da şunu düşünüyorum. Şimdi insan kenarda iken ve kendi kendiyle sohbet etmeyi öğrenmiş iken bazı diyaloglar geçer kendisiyle arasında mahrem. Kimileri ünlemlidir, kimileri soru işaretli, kimileri devriktir, kimileri düzgündür, kimileri tek kelimelik, kimileri üç cümlelik. Pardon, üç kelimeliktir hatta bazılarında noktalı virgülü çeksi olmaz. Böyle cümleler, böyle konuşmalar vardır. Şimdi benim de böyle etrafıma bakarken, duyduklarımdan, gördüklerimden, şahit olduklarımdan hareketle kurduğum cümleler var. İşte Yunan şarkısını çalarken, mesela ne zaman bir Yunan şarkısı dinlesem şimdi elbette Selanik'e gitmek lazımdı be. Cümlesine gelir dedim yumuşuna. Fatih Sultan Mehmet bile Atina'da durmuş, dolaşmış oraları. Oralara gidip Yunan klasiklerini okumak lazım. Boş geçiyor günler yani Dediklerim de oluyor ama mesela hep besmek abartılıdır tabii ama Çoğu zaman düşünmüş Bir dakika bir cümle kuracağım Hayırlı geceler Hayırlı Kiminle görüşüyorum Aleykümselam Teşekkür ederim yani, Ben sizin sesinizi hatırladım ee, Onunla Arzu Arzu hanımla görüşüyoruz evet. <gülüyor> ee, ama, e, abi, çok sevindim. Teşekkür ederim. E, tamam. E, Kalkıyorum. İyi yani, karıştırıyorum. Yani <gülüyor>